Yaşamı ve yapıtları çevresinde yaratılan efsaneyle modern şiiri müthiş etkilemiş, simgeci ve gerçeküstü akımların öncüsü Fransız şair Arthur Rimbaud 20 Ekim 1854'te Fransa'da doğdu, 10 Kasım 1881'de Marsilya'da yaşamını yitirdi. Babası Lyon garnizonunda yüzbaşı, annesi toprak sahibi aileden gelme sert, bağnaz bir kadındı. Baba görev süresinin önemli bir bölümünü Cezayir'de geçirmiş ve Arapça öğrenerek Kur'an-ı Kerim'i Fransızca'ya çevirmişti. Babası 1860 yılında aileyi terk ederek garnizona katıldı. Babasının ailesini terk etmesi nedeniyle Rimbaud annesi tarafından yetiştirilmek zorunda kaldı. Sinirli ve asi bir karaktere sahip olan Rimbaud, kısa bir süre sonra ailesine, ahlak ve din kurallarına karşı çıkmaya başladı. 1870'te retorik hocası Rimbaud'un edebiyat yeteneğini anlayıp onu yazmaya teşvik etti. 1870-71 olayları onun çocukluk yıllarından beri içinde taşıdığı isyancılık ve serüven arzusunu daha belirgin duruma getirdi. Savaş başladıktan sonra çok genç yaşta yazdığı şiirlerle Paris'e kaçtı. Paris'e giderken kaçak yolculuk yaptığı için tutuklandı. İmparatorluğun çöküşünü alkışlayan Rimbaud, devrim hükümetini sevinçle karşıladı. Şiirlerinde sert bir dille 3. Napolyon'a, Burjuva sınıfına ve Katolik kilisesine saldırılarda bulunan Rimbaud, şaşkınlarda yoksul çocuklara, vadide uyuyan adamdaysa savaşta ölenlere duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Bu süre boyunca tüm amacı Paris'e gidip oradaki sanat çevrelerinin içine girmek ve şiirlerini yaymaktı. Eylül 1871 yılında bu amacı gerçekleşti ve şiirlere hayran kalan Paul Verlaine, Rimbaud'u Paris'e çağırdı. Paris'e geldiği zaman yol boyunca yaşadığı serüveni sembolist bir şekilde anlatan Sarhoş Gemi adında çok uzun bir şiir yazmaya başladı. Ölü sularından iniyordum nehirlerin. Baktım, yedekçilerim iplerimi bırakmış. Cırlak kızıl deriller, nişan atmak için hepsini soyup alaca direklere çakmış. Bana ne tayfalardan? Umrumda değildi pamuklar, buğdaylar, felemenk ve İngiltere. Bordamda gürültüler, patırtılar kesildi. Sular aldı gitti beni can attığım yere. Met zamanları. Çılgın çalkantılar üstünde Koştum bir çocuk beyni gibi sar. Geçen kış adaların karalardan çözüldüğü günde Yeryüzü böylesine allak bullak olmamış Denize bir kasırgayla açıldı gözlerim Ölüm kervanı dalgalarım kattım önüme Bir mantardan hafif tam on gece hora teptim Bakmadım fenerlerin budala gözlerine Çocukların bayıldığı mayhoş elmalardan tatlıydı, çam tekneme işleyen yeşil sular. Ne şarap lekesi kaldı, ne kusmuk, yıkanan güvertemde demir, dümen, ne varsa tarumar. O zaman gömüldüm artık denizin şirine, içim dışım süt beyaz köpükten. Yıldızlardan, yardığım yeşil maviliğin derinlerine Bazen bir ölü süzülürdü dalgın ve hayran Sonra birden mavilikleri kaplar Meneviş Işık çağaltısında çılgın ve perde perde İçkilerden sert, bütün musikilerden geniş Arzu, buruk ve kızıl, kabarır denizlerde Gördüm şimşekle çatlayıp yarılan gökleri girdapları, hortumu, benden sorun akşamı, bir güvercin sürüsü gibi savrulan fecri, insana sır olanı, gördüğüm demler oldu. Güneşi gördüm, alçakta, kanlı bir ayinde, sermiş parıltısını uzun mor pıhtılara, eski bir dram oynuyor gibiydi enginde, ürperip uzaklaşan dalgalar sıra sıra. Yeşil geceyi gördüm, ışıl ışıl karları, Beyaz öpüşler çıkar denizin gözlerine. Uyanır çın çın öter fosforlar, mavi, sarı. Görülmedik usareler geçer döne döne. Azgın boğalar gibi kayalara saldıran dalgalar, Aylarca sürükledi durdu beni. Beklemedim Meryem'in nurlu topuklarından, Kudurmuş denizlerin imana gelmesini. Ülkeler gördüm, görünmedik. Çiçeklerine gözler karışmış. İnsan yüzlü panter gözleri. Büyük ebem kuşakları gerinmiş engine, morarmış sürüleri çeken dizginler gibi. Bataklıklar gördüm, geniş, fıkır fıkır kaynar, sazlar içinde çürür koskoca bir ejderha. Durgun havada birdenbire yarılır sular, enginler şarılı şarılı dökülür girdaplara. Gümüş güneşler, sedef dalgalar, mercan gökler, iğrenç leş yığınları boz bulanık koylarda. Böceklerin kemirdiği dev yılanlar düşer. Eğrilmiş ağaçlardan simsiyah kokularla. Çıldırırdı çocuklar, görseler mavi suda o altın, o gümüş, cıvıl cıvıl balıkları. Yürüdüm, beyaz köpükler üstünde, uykuda, zaman zaman kanadımda bir cennet rüzgarı. Bazen doyardım artık kutbuna, kıtasına. Deniz şıpır şıpır kuşatır sallardı beni. Garip sarı çiçekler sererdi dört yanıma. Duraklar kalırdım diz çökmüş bir kadın gibi. Sallanan bir ada, üstünde vahşi kuşların bal rengi gözleri, çığlıkları, pislikleri. Akşamları, çürük iplerimden akın akın ölüler inerdi. Uykuya gerisin geri. İşte ben oyosunlu koylarda yatan gemi. Bir kasırgayla atıldım kuş uçma zengine. Sızmışken kıyıda, sularla sarhoş, gövdemi hanza kadırgaları takamazken peşine. Büründüm mor dumanlara, başıboş derbeder, delip geçtim karşımdaki kızıl semaları. Güvertemde cins şaire mahsus yiyecekler, güneş yosunları, mavilik meduzaları. Koştum, benek benek ışıkla sarılı teknem, çılgın teknem, ardımda yaz deniz atları. Temmuz güneşinde sapır sapır dökülürken kızgın honilere koyu mavi gök katları. Titrerdim uzaklardan geldikçe iniltisi. Azgın behemotların, korkunç mastromların Ama ben o mavi dünyaların serserisi. Özledim eski hisarlarını Avrupa'nın. Yıldız yıldız adalar, kıtalar gördüm. Coşkun göklerinde gez gezebildiğin kadar serbest. O sonsuz gecelerde mi saklanmış uyursun? Milyonlarla altın kuş, sen ey gelecek kudret. Yeter, yeter ağladıklarım. Artık doymuşum fecre, aya, güneşe. Hepsi acı, boş, dipsiz. Aşkın acılığı dolmuş içime, sarhoşum. Yarılsın artık bu tekne. Alsın beni deniz, gönlüm Avrupa'nın bir suyunda. Siyah, soğuk Bir çukurda birikmiş kokulu Akşam vakti Başında çömelmiş yüzdürür masum bir çocuk Mayıs kelebeği gibi Kağıt gemisini Ben sizinle sarmaş dolaş Olmuşum, dalgalar Pamuk yüklü gemilerin ardında Gezemem, doyurmaz Artık beni bayraklar, bandıralar Mahkum gemilerinin Sularında yüzemem Kime sorsam dönüşüm yok. Nereye gitsem var. Yelkinde deli rüzgar her yanın tuz dedim. Yanıp gidecek yaralı kalbin delisin Ah küçücük gemi dönmezsin bir daha gelin delisin Ah hibiniz olayım tuzumu rüzgarda savrayım deliyim Ah ne yelken ne yel, köpüklerde kaybolayım Deliyim. kime sorsam dönüşüm yok her bir ben her yanım mavi, her, yanım her yanım örneğin kilise duvarlarına Tanrı'ya ölüm diye yazarak davranışlarının kabalığıyla herkesi hayrete düşüren Rimbaud'un, Temmuz 1872'de Paris'i terk etme kararını Verlaine'de onayladı ve birlikte Belçika ve Almanya'da gezgin ve bohem bir hayat sürdüler. Her türlü içkiyi ve uyuşturucuyu denediler. Bu süre boyunca daha sonra Illumination, Aydınlanışlar, Esinlenişler kitabında yayınlanacak şiirlerini yazdı. A kara, E ak, I al, U yeşil, O mavi. Sesliler. Diyeceğim bir gün gizli doğumlarınızı da. Karanlık koylara, kara sineklere benzer A. O amansız pis kokular üstünde fır dönerler. Kır çiçeği, buhar, çadır beyazlığında E'ler. Benzer dik buzullar mızrağına, ak krallara. Gülüşüne iyi, güzelim kızıl dudakların, kana. O pişman sarhoşluklar içindeki, o öfkeler. Çevreler u, yeşil denizlerin çalkantası. Sessizliği onca otların, yüz karışıklıklarının, Bastığı simyanın geniş alınlara damgasını. Kutsal borazan o, yaban çığlıklar, gürültüler, Meleklerden, acunlardan geçmiş sessizlikler. Sen ey omega, ey o mor ışığı gözlerinin. Thank you. sen varsın, ne ben varım, karmaşıktı duygularım. Ne sen varsın, ne ben varım, anlatılmaz bir düş. You. <laughs> Rimbaud sembolistlerin 12 yıl sonra yeniden keşfedecekleri Serbest şiiri 1872 sonunda yarattı. Bu şiirler yeni mısralar ve şarkılar adı altında yayımlandı. 1873'te Verlaine, Rimbau'yu Brüksel'de bir tabanca kurşunuyla bileğinden yaraladı. Verlaine, kendi din değiştirdikten sonra Rimbau'nun da tanrıya inanmasına çalışmıştı. 1875'te Stuttgart'ta son bir kez daha görüştükten sonra yaşamları boyunca bir daha görüşmediler. Brüksel'de yaşanan bu dramdan sonra 1873'te Rimbaud bütün deliliklerini, taşkınlıklarını anlatan Cehennem'de Bir Mevsim adındaki şiir kitabını yazdı. 1875'te Rimbaud şiir yazmaya son verdi ve yolculuklar ve egzotik maceralarla dolu, daha az coşkulu ama daha hareketli yeni bir yaşama başladı. Avrupa'ya geri döndükten kısa bir süre sonra Avusturya, İtalya ve Almanya'ya gitti. 1877'de Hollanda ordusuna katıldı ama çok geçmeden ordudan kaçtı. Daha sonra Kıbrıs'a giden Rimba, 1880'den itibaren Afrika'ya yerleşti. Aden ve Harar'da insan ve silah ticaretiyle uğraşmaya başladı. Amacı silah satarak hızlı bir yoldan zengin olmaktı. Coğrafya dergilerinde Afrika gezileri yayınlandı. 10 yıl sonunda işleri çok iyi bir duruma gelen Rimba, sağ dizinde çıkan bir tümörden dolayı Fransa'ya döndü. Marsilya'da bir bacağı kesildi. Birkaç ay sonra 10 Kasım 1891'de Rimbao kangren nedeniyle öldü. Dönmeli, geri gelmeli o sevdalar çağı. Dayandım nasıl da, unutamam bir daha artık. O korkular, kaygılardı, uçup gitti göklere. Bir belalı susuzluk kabartıyor damarlarımı. Dönmeli, geri gelmeli o sevdalar çağı. Bir çayır gibi tıpkı, unutulmuş bir kıyıda, karamukların, günlüklerin, çiçek açıp büyüdüğü o yabanıl uğultusunda korkunç pis sineklerin. Dönmeli, geri gelmeli o sevdalar çağı. Yeterince görüldü. Bütün kılıklara girdi gizli görüntü. Yeterince oldu. Kentin uğultuları akşam neyim ve güneşte ve her zaman. Yeterince yaşandı. Yaşamın durakları. Ey uğultular ve gizli görüntüler. Yola çıkış, yeni sevgi ve yeni görüntüler içinde. Nisan denizi Acıtır. Hoş geldin değil, hoşça kal. Acıtır. Aklında resimler, hep geri sarıyorsan, biraz da duygun varsa. Güneşe bakmışız gibi acıtır Tutuşmuş da yanmamışız gibi acıtır Üstün biraz hafifse ve ayaz bindirmişse Kaçacak yer yoksa acıtır Tepemizde bulutlar Yağmuru unuttular Kuru toprak gibiysen Ben neredeyim, ben neredeyim, ben neredeyim? Saat çok geç, belki gece üç Kimlerleyim, kimlerleyim, ben neredeyim? Öğrenmiş de inanmamışız gibi acıtı. Ama öğrenmemişiz gibi acıtır Aklın havadaysa Ve sen yerdeysen Bir de fark edersen acıtır Yudum yudum biriktirmişiz Biri çarpıp dökmüşse Artık dolmuyorsa acıtır